Merhaba, Paris'te gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yayınlanan yeni anlaşma metni hakkında Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kumi Naido aşağıdaki açıklamayı yaptı. İklim için eylem çarkı çok hızlı dönmüyor ama Paris'te döndü. Bu anlaşmayla fosil yakıt endüstrisi tarihin yanlış tarafına yerleştiriliyor. Anlaşma metninde gezegenimizi yağmalayan insanlar tarafından kirletilen ve etkisi azaltılan çok şey olsa da sıcaklık artışının 1,5 derecede tutulması hedefi bulunuyor. Bu rakam ve yüzyılın ikinci yarısında sıfır sera gazı salımı konusundaki yeni hedef... ...kömür şirketlerinin toplantı odalarında ve petrol ihracatı yapan devletlerin saraylarında korku ve dehşete neden olacak. Şimdi bu yüzyılın en büyük görevlerinden biriyle karşı karşıyayız. Bu yeni hedefe nasıl ulaşacağız? Paris'te çerçevesi çizilen tedbirlerin bizi bu hedefe ulaştırmayacağı açık. Önümüzdeki tırmanmamız gereken bir buçuk derece duvarı var ancak merdivenimiz yeterince uzun değil... Masadaki sera gazı salım hedefleri yeterince büyük değil ve anlaşma bu durumu değiştirmeye yetmiyor. Eğer 100 yılın ikinci yarısında net sıfır sera gazı salımı hedefine ulaşmak istiyorsak, 2050 yılına kadar fosil yakıtları kullanmayı bırakmalıyız ki bu yapılabilecek en kolay kesinti. Bu anlaşma iklim değişikliğinden en çok etkilenen uluslar ve insanlara yeterince eğilmiyor. Geçmişten beri var olan adaletsizlik bu anlaşmayla devam ediyor. İklim değişikliği sorununa neden olan ülkeler bu sorun yüzünden yaşamlarını ve yaşam alanlarını kaybeden insanlara yardım etmek için çok az vaatte bulunuyor. Bu anlaşma tek başına bizi bulunduğumuz çukurdan çıkarmayacak ancak çukurun kenarlarını daha az dik hale getirecek. Fosil yakıtlardan kurtulmak için artık daha çok insanın harekete geçmesi gerekiyor. Bu yıl iklim hareketi Keystone boru hattını yendi. Shell'i kuzey kutbundan uzaklaştırdı ve kömürü tarihi bir düşüşe geçirdi. Enerjisinin yenilenebilir enerjilerden alan bir gelecek için ayaktayız ve bu kazananın biz olacağımız bir gelecek. Önümüzdeki yıllarda siyasette yeni liderler başa geçecek ve pek çoğu bizim ve hedeflerimizin karşısında duracak. Büyük güç gösterilerinde bulunacaklar ama biz de geri durmayacağız. Bizim için Paris devam eden yolculuğumuzda bir duraktı. Sonuç olarak kaderimiz önümüzdeki yıllarda göstereceğimiz ortak cesaretle belirlenecek. Başarılı olacağımıza inancım tam dedi Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kumi Naidu iklim Zirvesi'nin ardından. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama ise iklim anlaşmasının karbon salımlarının düşük olacağı bir gelecek için bir dönüm noktası olabileceğini söyledi. Şu anda dünyada karbon salımlarının en büyük bölümünden sorumlu olan Çin'de anlaşmayı olumlu karşıladı. Ancak bazı çevreci gruplar anlaşmanın gezegeni korumaya yetecek düzenlemeler içermediğini söylüyor. Paris Anlaşması küresel sıcaklık artışının 100 yılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulmasını öngörüyor. Yaklaşık 200 ülkenin katılımıyla yapılan ve 2 haftadan fazla süren müzakerelerde ilk kez tüm ülkeleri karbon salımlarını azaltmaya zorlayacak bir metin üzerinde uzlaşma sağlandı. Kısmen bağlayıcı, kısmen de gönüllülük esasına bağlı olan anlaşma 2020'de yürürlüğe girecek. Barack Obama anlaşmanın onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada dünyanın birlikte hareket etmesi halinde, Neler yapabileceğimizi gösterdik. Kısaca bu anlaşma daha az gezegenimizi tehdit eden karbon kirliliği demek. Daha düşük karbon salımı yatırımını temel alan daha fazla yatırım ve istihdam demek dedi. Obama bununla birlikte anlaşmanın mükemmel olmadığını da kabul etti. Çin'in baş müzakerecisi Xi'a Zhenhua da Paris'te anlaşmasının ideal olmadığını belirterek ''Ama bu durum bizim tarihi adımlar atmamızı engellemez'' dedi. Çin daha önce zengin kalkınmış ülkelerin gelişmekte olan ülkelere daha fazla mali destek sunması gerektiğini açıklamıştı ki tabii ki tarihi karbon salımlarını dikkate aldığımızda son derece haklı Çin bu isteğinde. İstanbul'un Garipçe köyünde bir araya gelen Kuzey Ormanları savunması yani KOS aktivistleri tüm itirazlara rağmen binlerce ağaç kesilerek yapılan 3. köprünün şantiyesinde eylem yaptı. Cumhuriyet'in haberine göre kamyonların önüne geçen aktivistler yola katil köprü yazdı. Daha sonra sloganlarla ve ıslıklarla üçüncü köprünün girişine gelen aktivistler kuzey ormanları direnecek yazılı bir pankart açarak kibir anıtı üçüncü köprü ve köprü yapma boşuna yıkacağız başına sloganları attı. Eyleme müdahale eden özel güvenlik görevlileri vatan hainleri diye bağırarak aktivistlerin üzerine yürüdü. Aktivistlerle özel güvenlik görevlileri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Basın açıklamasında köprünüz, sizin iktidarınız olduğunuz bu ülkenin hukuk düzenine göre kaçak ilan edilmiştir. Havalimanınız kaçaktır. İşçilerin canı bağısına bitirmeye çalıştığınız inşaat projeleriniz kaçaktır. Kuzey ormanlarını derhal terk edin denildi bu açıklamada. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.